Alexander Grimmel 3 Mart 1847'de İskoçya'nın Edinburgh kentinde dünyaya gelmiştir. Belin annesi doğuştan işitme engelliydi. Belin dedesi ve babası yıllarını işitme engellilere adamıştı. Babası işitme engellileri duymasalar bile Konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalışmıştır. Bell, çok küçük yaşlarda okumayı, yazmayı öğrenmiş ve çocukluk yıllarında bilim ve teknoloji yayınlarını okumuştur. Duyma engelli annesiyle tonlama sesiyle konuşmayı öğrenmişti. Birçok insan bunu başaramazdı fakat, o bunu kolayca yapabiliyordu. Yaşı büyüdükçe ve kendisini geliştirdikçe, annesiyle ses tonlamasıyla anlaştığını gördü ve çocukluğundan itibaren duyma engellilere yardımcı olmaya başlamıştır. Edinburgh'daki McLauren's Akademisi'nde öğrenim gördü. 1860 yılında Kraliyet Lisesi'nden mezun olmuştur. Bell'in iki kardeşi Verem'den ölmüş ve bu ölümler nedeniyle doktorlarının tavsiyesi üzerine Kanada'ya göç etmişlerdir. Bell 17 yaşındayken işitme engellilere iletişim kurma dersi veriyordu. 25 yaşına geldiğinde ise bel, artık duyma engelli kişilere konuşmayı öğretebiliyordu. Babasının ölümünden sonra onun çalışmalarını tanıtmak ve yaymak için çabaladı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada bir süre işitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren okulda çalıştı. Kendisine ilgili telefonun keşfedilmesi konusunda yardımda bulunacak Thomas Watson adında bir elektrik mühendisiyle tanıştı. Daha sonra kendi okulunu kurmuştur. Ünü kısa sürede yayıldı ve Oxford Üniversitesi'ne konuk öğretmen olarak çağrıldı. İngiltere'de eline geçen Alman Hermann von'un fizyolojisine ilişkin kitabını okudu. Müzik sesinin bir tel aracılığıyla aktarılabileceği düşüncesi üzerinde yoğunlaştı. Bu sırada başka bilim insanları da bu konularda çalışmalar yürütüyordu. Daha önce Antonio Michu böyle bir cihaz yapmış ama patentini alamamıştı. Bell İngiltere'den döndü ve Boston Üniversitesi İnsan Sesi Fizyolojisi Dalı profesörlüğüne getirildi kurumsal bilgilerini teknik destekle yaşama geçirmeye ve işitme engelliler için duymalarını sağlayacak aletler yapmaya girişmiştir. Çalışmalarını yürütmek için maddi destek gerektiğinde kendisine avukat Hubbard yardım etti. Bell ve Watson 1875 yılında sesin tel üzerinden bir başka yere gittiğini ortaya çıkardı. Ancak ses anlaşılamaz bir durumdaydı. 14 Şubat 1876 günü Bell, telefon patenti almak için başvuru yaptı ve 7 Mart 1876 günü istediği patent verildi. 174.465 nolu patentini alan Bell, atölyede denemelerini sürdürürken telefonu çalıştırmak için kullandığı bataryadan pantolonla asit döküldü. Watson'ı şu şekilde yardıma çağırdı. ''Bay Watson, buraya gelin.'' Sizi görmek istiyorum. Bell, yardımcısını yardıma çağırırken farkında olmadan 10 Mart 1876 günü ilk telefon görüşmesini yapmıştır. Watson, Bell'in sesini telefondan duymuştur. Amerika Birleşik Devletlerinin 100. yıl kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu buluşu ona düzenlenen 100 Yıl Sergisinde birçok ödül kazandırdı. O yıllarda yayımlanan gazetelere verilen bir reklamda, Telefon şu şekilde tanıtılmıştır. Sohbet, ağızdan kulağa telefonla konuşarak çok daha rahat. Kenariki ite aleti ilk telefon şebekesine sahip kent olmuştur. Bell, 1915 yılında New York'u San Francisco'ya bağlayan ilk uzun kentler arası telefon hattını açmıştır. Bel bilimsel çalışmalarını yürütmek için maddi ve manevi destek gördüğü Hubbard ailesinden Mabel ile bir yıl sonra evlenmiştir. Eşi 4 yaşından beri işitme engelliydi. Bel öğrencisi olarak tanıdığı ve daha sonra evlendiği Mabel'e derin bir sevgi duydu. Bugün öne çıkan buluşlarının gölgesinde kalan yapıtlarının çoğu işitme engeli konusundaydı. Telefonu icat eden Grambel aslında işitme engelli insanların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama her gün yeni bir özelliğe kavuşan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı. Fransa hükümeti insanlığa hizmetinden dolayı onur ödülü ve para ödülü vermiştir. Verilen parayı Washington'da işitme engelliler için Walton Statüsü'nü kurmak için kullandı. Hayatı boyunca bütün kuruluşlara yardımcı oldu ve 30'a yakın patent aldı. Telefonun icadının dışında birçok konuda insanlığa önemli katkılar da bulunmuştur. Bunlardan biri büyük bir ilgiyle ile tüm dünyanın izlediği National Geographic dergisinde yöneticiliğidir. Ayrıca silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Garfield'ın bedenindeki kurşunların yerini belirlemek için ilk kez kullandığı telefonik sonda röntgenin X ışınları ile tanıyı geliştirilmesinde kullanılmıştır. Alexander Graham Bell diyor ki ''Bazen kapanmakta olan bir kapıya o kadar uzun süre baka kalırız ki açık olanı çok geç görürüz.''